Economie, ecologie. <Sessizlik> Wat is er perin Rengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ildag ve Saykan Ocak. Günaydın değerli açık radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programına daha hoş geldiniz. bugün yine epey yüklü bir gündemimiz var. Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin gündemiyle beraber bizim gündemimiz de haliyle epey yüklü. programımızın ana konusu bugün olumlu çıkan nükleer çed raporu olacak. Bu konuda bir uzmana da bağlanacağız. Ee, Greenpeace Akdeniz'den Devin Bahçeci ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz ve e, kendisinin ve kurum olarak görüşlerini e, alacağız. Ama öncesinde tabi e, dünyada e, başka şeyler de oluyor. Biraz onlardan e, derlediğimiz e, kısa haberler üzerinden gidelim. Kısa ama önemli haberler üzerinden gidelim. E, başlamadan önce de bugün stüdyoda yalnızım, program ortaklarım... E, Yok. Dolayısıyla süreçliysen olursa affola diyerek tek başıma başlıyorum programa. Bir süredir gelişi bekleniyordu. 2014 yılının kayıtlar başladığı yani sıcaklık ölçümleri, hava ölçümleri yapılmaya başladığı tarihten itibarenki en sıcak yıl olması bir süredir. Bekleniyordu çünkü zaten içinde bulunduğumuz yılın yakın 7 ayı diğer aylarla, kayıtlardaki diğer aylarla karşılaştırıldığında en sıcak aylar olarak sıcaklıklarda, ortalama sıcaklıklarda öne çıkmıştı. Şimdi dün bu Birleşmiş Milletler Hava Ajansı tarafından teyit edildi. 2014 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu ortalama sıcaklıklar bakımından. Dışarıda hafif puslu İstanbul'da gri bir hava olabilir ama buna pek kanmayın. Şayet ben zaten stüdyoya gelirken tişörtle gelmekte herhangi bir bir beis görmedim. Ee, hava sıcaklıkları yaklaşık e, 150 yıla yakın bir süredir kaydediliyor dünyada ve bu yılın e, en sıcak yıl olmasının yanı sıra e, yeni bir e, şey daha açıklandı. E, Hava Ajansı'nın genel sekreteri Birleşmiş Milletler Hava Ajansı'nın genel sekreteri Michel Jarro tarafından biraz aslında korkutucu onu da söyleyeyim kayıtlardaki en sıcak 15 yılın 14'ü 21. yüzyıl içinde gerçekleşti 21. yüzyıl içinde gerçekleşti yani zaten 21. yüzyılın E, sadece e, ilk 14 yılını henüz yaşadık ve bu yaşadığımız ilk 14 yıl hava sıcaklıkları ölçülmeye başlandığı tarihten itibaren yaklaşık 150 yıldan beri görülen en sıcak e, ortalama sıcaklıklara sahne oldu. E, böyle bir durum söz konusu e, yani eğer acilen önlem almazsak... E, Gerçekten bugünlerde sinemalarda oynamakta olan bilim kurgu filmleri senaryolarını belki daha dikkatli incelememiz gerekebilir başka gezegen bulma yolunda. Bir yandan bunlar olurken bir yandan da dünyadaki devletlerin devlet ve hükümet başkanlarının hemen hepsi şu anda Peru'nun başkenti Lima'da toplanmış bulunuyor ve Birleşmiş Milletler... İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 20. Taraflar Konferansı orada devam ediyor. Bu tabii 20. Taraflar Konferansı ama geçtiğimiz 20 yılda bu devlet ve hükümet başkanları iklim değişikliğini sınırlamak, durdurmak veya sınırlamak adına fazla bir adım atamadılar. Onu hatırlatmakta fayda var. E, Lima'dan önce e, ABD ve Çin'in kendi aralarında e, imzaladığı ikili iklim anlaşması e, bir nebze umut olmuştu ama umutların bir, büyük bir kısmı e, önümüzdeki sene 2015 aralığında yapılacak Paris e, anlaşmasına yönelmişti. Lima'dan fazla beklenti yoktu e, ve maalesef de e, beklendiği gibi e, beklentiler karşılanmıyor e, Lima'da. En fazla öne çıkan konulardan bir tanesi bu iklim uyum fonu veya yeşil iklim fonu olarak geçen yani gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjileri kullanarak kalkınmaları veya iklim değişikliğini uyum sağlamaları için oluşturulacak bir uluslararası finansman havuzu bir süredir gündemde olan son birkaç yıldır. Bu konuda daha fazla netleşme bekleniyordu Lima'da ama şu ana kadar yapılan devletler tarafından yapılan taahhütler bu fona gelişmiş devletlerin vereceği para miktarı epey düşük kaldı. Onu söylemekte fayda var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 3 milyar dolar taahhütte bulundu. Yani belki ilk bakışta... 3 milyar dolar fazla gibi gözükebilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu F-35 uçak programına sadece 400 milyar dolar harcadığını düşünürsek gerçekten de biraz sorunun hala farkında değil sanırız dünya. Evet lima'da bunlar oluyor dünyanın geri kalanında da çevre hareketleri Konusunda epey gelişme var ama bunların çoğuna e, giremeyeceğiz. E, zaten bizim e, Türkiye'deki nükleer e, santral yapım çalışmaları ile ilgili epey e, önemli bağlantımız olacak. Sadece şunu söyleyelim. E, bu ÇED raporuyla hemen hemen aynı günlerde Ukrayna'da yeni bir nükleer kaza haberi geldi. Türkiye'ye e, epey yakın bir bölgede herhangi bir tehlike olmadığı santralin 5 Aralık'ta tekrar faaliyete e, geçmesinin beklendiği açıklandı. Bundan önce olan tüm nükleer kazalarda ilk yapılan açıklamalarda olduğu gibi hiçbir zaman herhangi bir tehlike olmaz zaten. Bu konuda da bekleyiş sürüyor ve biz de böyle bir çerçeve altında nükleer santral tartışıyoruz. Şimdi bir kısa müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonra da Greenpeace Akdeniz'den Demin Bahçeci ile Akkuyu nükleer santralinin çedini konuşacağız. Çevresel etki değerlendirme raporunu konuşacağız. She said, I'll see you in the morning, darling. I see you when the kids have gone to school. Tomorrow is your birthday I know you know that you're an April fool We used to rock so freely It's been so long I take my dreams to bed now Where they belong And a cobwebs on your nostril There's no more of course And a campfire's in your hair I see your wheels They're rusting in the backyard I know that we're not a going anywhere We used to walk so freely It's been so long It'd be long, long. Bu ekonomi ekoloji programı devam ediyor. Çaldığımız parça Ronnie Lane'den 70'li yılların ilk yarısından Ronnie Lane'den April's Fool isimli bir kayıttı. Şu anda hattımızda Greenpeace Akdeniz'den Devin Bahçeci var. Devin merhaba. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi teşekkürler. Koşturuyoruz kadar bildiğimiz kadarıyla. Aynen öyle evet. Hep beraber koşturuyoruz. Evet. Peki e, konumuz e, işte yeni kabul edilen e, Akkuy'un Çedi. E, e, i̇stersen e, ben e, lafı fazla uzatmadan sözü sana devredeyim. Sen hem e, arka plan hem e, kurumsal tepkiniz ve e, söylenmesi Tabii. gerekenleri söyle. Tabii ki yani e, biliyorsunuz bu paradisi yeni kabul edildiğini duyduk biz ama başından öğrendik. Öncelikle buradan bahsetmek lazım. Bakanlık bir basın bildirisiyle ve sesini yayınlamadan önce basın e, medya kuruluşlarıyla paylaşarak AKKU'yu kabul ettiğini duyurdu. Tesadüf ki o gün de Türkiye'de Putin vardı. Putin geliyordu. Gelmesinde birkaç saat vardı. E, bu öncelikli olarak bundan neden bahsettim? Bu şeffaflık meselesi bizim en çok vurgulamak istediğimiz noktalardan biri. Bu süreç süreci, kabülünden yazılmasına kadar, halkın görüş bildirme sürecine kadar şeffaf olmayan şekilde yürütüldü. Hatta çok daha komik bir şey söyleyeyim. Basın bizdeniyle ÇED'i kabul ettiklerini duyuran bakanlık ÇED'in son halini iki gün sonra yayınladı. Yani kabul ettikleri günden iki gün sonra biz son haline ulaşabildik. Bu öncelik Öncelikle şeffaflık meselesi çok kritik mesele. Dün gece hala ee, ulaşamıyorduk biz internet üzerinden rapora. E, dün dün ulaşılabiliyordu. Dün e, saat 6 gibi bakanlık web sitesinde... E, duyurusu yapıldı chat sayfasında bakanlığın. E, raporu raporu indirebiliyorsunuz şu anda. Kaldırmış olabilirler tabii. <gülüyor> Onu da bilemiyorum ama ben dün kontrol ettiğimde saat 6 civarında raporu görebildim. Son halini indirebildim. Neyse ki. Yani bu şefak meselesi önemli çünkü toplumsal fayda isteyen, e, toplumsal faydaya dair alınan karar e, kararların hepsinde halkın katılımı en kötü noktalardan biri. Yani Halka rağmen bir halkın taleplerini, Dinlemeden herhangi bir şekilde, herhangi bir enerji projesinin yapılmasına biz e, karşı durumdayız. Şimdi nükleer çedine özeline gelirsek, e, bizim Greenpeace olarak bahsetmediğimiz gibi biz hukuki mücadele başlatacağız. Çünkü bu çedin de doğru yazılmadığını, birçok eksiği olduğunu görüyoruz biz. Mesela atıklar meselesi. Bu atıklar geçici olarak Türkiye'de depolanacak ve Rusya'ya yollanacağı söyleniyor. Ancak birinci olarak bu depolamada yapılacak güvenlik önlemleri neler? Nerelerde depolanacak bu atıklar? Bunlara dair herhangi bir bilgi çetle yok. İkinci olarak ise e, bu atıkların Türkiye'den nasıl Rusya'ya taşınacağına ilgili. Yani hangi rato üzerinden Rusya'ya gidecek? Boğazlardan mı gidecek mesela? Boğazlardan geçiyor ise e, boğazların güvenliği nasıl sağlanılacak? Gibi birçok soru var ve bunların hiçbiri cevaplanmış durumda değil. Bunlar çok kritik meseleler. Çünkü biliyorsunuz nükleer atıklar e, sadece Türkiye'yi değil, Tüm Doğu Akdeniz'i etkileyecek atıklar bunlar. Herhangi bir miktar kaza olma halinde de sadece Türkiye değil, tüm Doğu Akdeniz etkilenecek. Suriye etkilenecek, İsrail etkilenecek, Kıbrıs etkilenecek. Ve bu ülkelerdeki yurttaşların da bu konu hakkında bilgi edinmeye, bu, bu sürecin parçası olmaya hakkı olduğunu düşünüyoruz biz. Buna dair uluslararası mekanizmalar tabii ki Türkiye'de yok. Ama günün sonunda Rus, Kıbrıs'taki ülkelerden, İsrail'deki, Suriye'deki, Irak'taki, Doğu Akdeniz'deki ülkelerdeki insanları da etkileyecek bir projeye biz şeffaf olmayan yöntemlerle kendi ülkemizdeki insanları da karar alma süreçlerine dahil etmeyerek karar veriyoruz. Ee, bunların hepsi çok kritik konular. Bir sonraki konu ise daha bahsetmem gereken konu bu nükleer sorumluluk meselesi. Yani herhangi bir kaza olduğu anda ortaya çıkacak ekonomik, sosyal ve çevresel hasarlardan kim sorumlu olacak? Ve bu sorumluluk sorumlu olan kurulmuş bu asarları nasıl karşılayacak? Bu zararları nasıl karşılayacak? Buna dair de herhangi bir ne yazık ki çet raporunda herhangi bir şeyler söz edilmiyor. Bunlar temel bizim aslında itiraz ettiğimiz kritik noktalar. Şefafsızla beraber atık meselesi ve hüküter e, sorumluluk meselesi. Tabii bunun dışında da birçok tartışılan noktalar var. Birçok çevre mühendisleri odasından tutun e, farklı sivil toplum kuruluşlarına kadar. E, mesela Bu atıkların kullanılacağı atıkların kullanılacağı konteynerlerin yapısından tutun da orası bir, orada Akkuyu'daki alanda bir 25 dönümlük bir zeytinlik alanı var. O zeytinlikler zeytin yasasıyla korunuyor. Halen Meclis'te bir zeytin yasası teklifi var, değişiklik teklifi var ama yasa halen şu anda o zeytinlikleri korunuyor. O zeytinlikler ne olacak? Karımsal üretimdeki etkiler ne olacak? Turizmdeki etkiler ne olacak? Bunlara ayrı ne yazık ki çek raporu 3700 sayfalık bir döküman olmasına rağmen bunların hiçbirini içermiyor. Böyle bir chat raporu kabul edilemez biliyoruz biz. E bu yüzden Green Greenpeace Akdeniz olarak her türlü hukuki yolu bu raporun reddedilmesi için dinliyor olacağız. Her türlü hukuki yol derken e, var mı böyle bir yol şu anda peki? Yani şöyle chat raporu e, biliyorsunuz yayınlandıktan sonra yönetmeliğe göre 30 gün içinde dava açma açma hakkına sahipsiniz. Biz bu hakkımızı kullanacağız. Şu an dava hazırlığına başladık. E, teknik analizlerimizi, hukuki analizlerimizi yapıyoruz. E, dava dosyamızı hazırlıyoruz. Biz davacı olacağız öncelik olarak. Evet, e, bu e, özellikle şeffaflık süreci ve işte diğer e, çevre ülkelerin komşu ülkelerinde e, nüfusların etkilenmesi e, meselesine e, sen de değindin. Tabii burada tekrar bir e, Arhus e, Sözleşmesi vurgusu belki yapmak e, gerekir. Tabii ki. Aynen yani Aarhus Sözleşmesi biliyorsunuz halkların katılımı çevresel projelere dair, halkların katılımına dair bir sözleşme ama Türkiye bu sözleşmeyi imzalamayı da reddediyor. Ee, açık açık söylemiyor olsa da biz Avrupa Birliği'ne üye olmadan önce bu sözleşmeyi imzalıyor olmayacak şeklinde e, kurislerde konuşulan bir konu bu. E, Aarhus Sözleşmesi sadece nükleeri değil. Evet. Tekin, bir yanında, kömür yatırımları yap yapılmaya çalışılıyor. Hesler var. Bunların hepsi halka rağmen halkın talepleri, halkın katılımı olmadan işletilen süreçler ve hatta ee, yerelde halkın isteklerine karşı yani sonuçta orada e, sizin yaptırmış olduğunuz anketler vardı bundan 2 e, yıl önce, 3 yıl önce evet, e, orada evet. e, hareketler var, e, eylemler yapılıyor buna karşı ve e, tüm bunlar göz ardı edilerek e, yapılmak istenen bir e, santrallem bahsediyoruz yani Mert'in halkı Ee, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim iki, 2011 yılında yaptığımız ankette %64 oran, oranında nükleere karşı çıktı. %80 küsur oranda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlar bizim ankette yakında bir nükleer santral istemediğini söyledi. Yani biz toplum olarak nükleeri istemiyoruz. Yani şuradan bir yatmak lazım. Bu çetir sürecini geçelim. Yani Ben yeni bir yeni baba oldum biliyorsun sen de. Evet. Ee, ben çocuğumun Mersin'de bir çekebilmesini istiyorum. Bu santral yapıldığı noktada herhangi bir radyasyonlu atık o santrale radyasyonlu madde o santrale ulaştığı noktada kim e, güvenip de çocuğunu orada denize e, girmesine izin verebilir? Ya da bir taraftan şöyle düşünün, Mersin ve Akdeniz bölgesi bizim en çok narenci narenci üretilen bölge, bölgelerimiz, yurt dışına da çok ciddi ihracat ediyor yapıyoruz. Siz olsanız e, nükleer santralin kenarında e, yetişmiş olan Ee, portakalı, mandalini yer miydiniz? Kaza olsun olmasın. Yani bunlar kritik sorular. Bundan hiçbirini sormuyoruz. Bundan hiçbirini tartışmıyoruz. Ama sadece ve sadece enerjiye ihtiyacımız var gibi bir söylem üzerinden nükleer santral yapmaya karar veriyoruz. Ne kadar enerjiye ihtiyacımız olduğu, bu e, enerji ihtiyacımız sadece ve sadece nükleerle çözüp çözülemeyeceğine dair bir tartışmayı yürütmüyoruz. Güneş evet. yüzlere dair herhangi bir tartışmayı yürütmüyoruz. Buna dair herhangi bir ekonomik destek mekanizmamız yok ama biz yine büyük güzeldir gibi dünyanın terk ettiği, eski teknolojilerin kullanıldığı sistemlere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası ben anlamıyorum yani. Gerçekten anlayamıyorum bu kararlar evet. neden böyle olduğuna dair. Hiçbir şey rasyonel bir cevabım yok Nükleer santral yapmaya dair. E, çoğumuz anlayamıyoruz işte Hı -hı. bu... <gülüyor> Kararların neden öyle alındığını işte daha bu sabah gözüme çarpan bir rapor hani kısaca bahsetmek gerekir. Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin yozlaşma algısı raporunda Türkiye yaklaşık 20 sıra gerilemiş. İşte bu gibi bizim anlayamadığımız ve rasyonel bir çerçeveye sığdıramadığımız kararlar yüzünden olsa gerek. Bunlar da diyelim. Yani bu aslında... Ee, nükleer veya termik bu karar alış şekilleri senin de ilk başta dile getirdiğin gibi bir şeffaflık sorunu ve artık bir çevre meselesinin de ötesinde e, bir demokrasi bir haklar sorunu haline iyice geldi. Aynen yani benim pis kömür kampanyasında da vurguluyor. Mesela sağlık etkilerini konuşmuyoruz kömür kömürlü termik santrallerin. Bunları tartışmıyoruz mesela. Orada da çok ciddi harika ilerler var. Nükleerle kaza öyle. Yani son zamanlarda çıkan haberleri görmüşsünüzdür. İki gün önce, dün tekrar Ukrayna'da bir nükleer kaza olduğu haberi geldi. Evet verdik programımız. nükleer programı kazanın için. sadece biz e, Türkiye olarak değil Ukrayna da aynı şekilde şeffaf olmayan bir şekilde bu kaza nasıl oldu? Ne kadar aktif e, yayılım oldu? Buna dair or orada da herhangi bir ilgiye ulaşam ulaşamıyoruz. Çünkü nükleer tehlikeli ve listesi çok yüksek. O yüzden nükleerin hiçbir inşaat süreci dünyada şeffaf ilerlemiyor. Şeffaf ilerliyor olsa insanla karşı çıkacaklar çünkü. Evet ee, peki Devin çok teşekkür ederiz. E, ama işin ben umut verici ederim. kısmından da bahsedelim. E, sizler ve e, diğer hareketler e, mücadele etmeye de e, devam ediyor. E, Tabii ki yani son bir şey yani 40 yıldır Türkiye'de AKU'ya nükleer yapılmaya çalışılıyor. Yapılamadı. Bu aslında bize umut verecek bir şey. Bundan sonra da yapıla, yapılabileceğini ben şahsen, şahsi fikrimiz sorarsanız düşünmüyorum. Ee, ve biz yapılmaması için e, elimizden gelen her şeyi yapıyor olacağız. Bunu da söyleyelim. Evet, e, teşekkür ediyoruz biz de. Ben teşekkür ederim. Başarılar e, diliyoruz çalışmalarınızda. Kolay gelsin size, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, Greenpeace Akdeniz'den devin ile bu ÇED raporunun özellikle yapılış süreci ne kadar çarpık bir şekilde çıktığı ve bundan sonra izlenecek adımlar konuşuldu. Ve işte bir dava süreci başlatılacak, hukuki bir süreç başlatılacak bununla ilgili. Tabii bugüne kadar 40 yıldır gündemde olan santralin yapılamaması ümit verici ama öte yandan da Sürekli mücadele bazen biraz yorucu olabiliyor bu işin içindeki insanlar için. Bir an önce daha rasyonel seçeneklere yönelme zamanı geldi. Tüm dünya alarm veriyor bu yönde zaten. Evet bu notla da zaten programı bitirebiliriz. Bizden sonra da Tema Vakfı'nın programı olacak Yeşil Dalga. Orada da Uluslararası iklim Müzakereleri gündemde olacak Yine benzer konular konuşulacak. O programı da tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere. Ekonomi, ekoloji.